Sevgili izleyicilerimiz, uzun sürede sizler için bir kitap çekilişi yapmayı düşünüyorduk. Düşüncelerimizi uygulamaya karar verdik. Daha önce kanalımıza konuk olan ve faydalanmanızı şiddetle tavsiye ettiğimiz tarihçi Emrah Safa Gürkan hocamızın yeni çıkan kitabını aranızdan 5 kişiyi hediye etmek istiyoruz. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey kanala abone olup yorumunuzun herhangi bir yerine #EmrahSafa Emrah Safa yazmak. Detaylara açıklamalardan ulaşabilir, abone ol butonunun yanındaki çana tıklayıp gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Nil, Uygarlığın Anası İnsanoğlunun yaşam serüveninde en önemli şey olan suyun taşıyıcısı Nil nehrinin kenarında binlerce yıldır yaşayan ve gelişen insanoğlu, antik çağın en kadim uygarlıklarından Mısır'ı ortaya çıkardı. M.Ö. 3000'li yıllarda aşağı ve yukarı Nil'de yaşayan tüm topluluklar bir firavunun siyasi otoritesi altında birleştirildi. Nil nehrinin kıyısında yaşayan insanların yazgısında büyümek, gelişmek ve dünya medeniyetinin temel direklerinden biri olmak vardı. Öyle de oldu. Hanedanlar dönemiyle başlayan süreçte gelişen Nil toplumu, hız kesmeden varlığını binlerce yıl ötesine taşıyabildi ve dünyaya her bakımdan koca bir miras bıraktı. önce 1650 civarında birliğini kaybeden Mısır'ın başına yabancı bir topluluk geçti. Bu yabancı topluluk Suriye'den göçüp Kuzey Mısır'daki Avaris kentine yerleşen Hiksos'lardı. Mil halkı belli bir süre yabancı kralların egemenliğinde yaşadı. Arkasından ilk defa böyle bir işgale uğrayan halk arasında bağımsızlık hareketleri ortaya çıktı ve Tep prenslerinin önderliğinde Hiksos hakimiyetine son verildi. Hiksosları Filistin'e kadar süren 1. Ahmose, güneyde Nube'yi kendine bağladı. Böylece 18. hanedanın kurulmasıyla yeni krallık dönemi başlamış oldu. Akdeniz'in güneyinde bunlar olurken kuzeyinde yani Anadolu'da ise yeni bir güneş doğuyordu. O çağlarda nehirler günümüzden daha önemliydi. Nasıl Nil Nehri Mısır uygarlığına hayat verdiyse Anadolu'daki yüzlerce su kaynağı da farklı uygarlıklara hayat vermişti. Hitit toplumuna da işte bu nehirlerden Can suyu olmuştu. Milattan önce 1650'li yıllarda siyaseten varlığını gösteren Hititler ileride Anadolu'nun ilk imparatorluğunu kurmayı başaracaklardı. Gelişmiş tarım sistemine ve toplumsal düzene sahip olan Hititler Hattuşili ve Mursili gibi güçlü liderler çıkardılar. Hedeflerine güneyi koyan liderler sınırlarını bu yöne doğru genişletti. Daha 18. hanedan Mısır'dan dışarı çıkmamıştı ki onlar kuzey Suriye'ye ve Anadolu'nun bir kısmına hakim olmuşlardı. Hatta birinci Murşili imkansızı başardı. M.Ö. 1594 yılında kuş uçumu 1.200 kilometre yol kat edip ordusuyla Babil'i yağmaladı. O dönem için bu olayın yankılarını ve başarısını bir düşünün. Adı geçen kralın ölümünün ardından ülkede isyanlar çıkmış, merkezi otorite zayıflamıştı. Olaylar Kuzey Suriye'deki krallıklara güçlerini tekrar kazandırdı. Aynı zamanda Mittani Krallığı bölgede sivrilip tarih sahnesinin yeni aktörlerinden birisi oldu. Kuzey Suriye'nin kaybı Hititler için çok moral bozucu bir durumdu. Peki Hititler ve diğerleri için Kuzey Suriye neden önemliydi? Kuzey Suriye Anadolu, Mısır ve Mezopotamya ticaretinin kesiştiği noktaydı ve her bakımdan bereketliydi. Geniş ovaları kuru tarıma uygundu. Üzüm ve zeytin yetişebilen bölgede ihraç ürünü olarak şarap ve zeytin oldukça önemliydi. Ayrıca ahşap üretimi, madenlerin işletimi ve maden işçiliği, lüks tekstil üretimiyle el sanatlarında da ileri düzeydeydi. Kısacası bu topraklar çok kıymetliydi. Bu kıymetli topraklara hakim olmak isteyen sadece Kızılırmak çocukları Hititler değildi. Nil'in çocukları Mısırlılar da burayı istiyordu. 18. hanedanla beraber Mısır artık kabuğunu kırar. Deniz ticaretine önem verir ve liman kentleri kurar. Coğrafya dışına yapılan ilk seferlerde bu döneme denk gelmektedir. Mısır'da bulunan herhangi bir gücün yayılacağı ilk yer yüzyıllardan beri aynıdır. Filistin ve Suriye toprakları. Coğrafyanın yapısı bunu gerektirmektedir. Bu gereksinim dahilinde 1. Tutmosis, Mitanni krallığını kendisine tehlike görür ve ordularını kuzeye sevk eder. Bir dizi seferin neticesinde Fırat nehrini geçer ve oraya bir sınır taşı diker. Lakin Firavun'un seferleri kalıcı olmaz. Ardından gelenler de kuzeyle çok ilgilenmez. Tutmosis'in bayrağını aynı ismi taşıyan ve Avrupalı tarihçilerin Mısır'ın Napolyon'u dedikleri 3. Tutmosis devralır. Kuzeye çıktığı ilk seferinde Megiddo şehrini kuşatır. Kadeş krallığına bağlı bu şehir kuşatılınca Suriye kralları Firavun'a karşı birlik olur. 7 ay süren efsanevi muhasaranın ardından şehir düşer. Megiddo Savaşı'ndan etkilenen bazı din adamları, bunun dünyanın ilk büyük savaşı olduğunu ve dünyanın son savaşının yine burada olacağını iddia ederler. Yani Armageddon'un. Üçüncü Tutmosis toplam 17 sefer yapıp bölgeye hakim olur ve zamanında dedesinin Fırat'ı geçip diktiği siteli görür ve yanına kendi sınır taşını diker. Firavun'un yaptığı seferlerden birinin belgesi de bugün Sultanahmet'teki Obelisk'tir. Mısır'la Mitanni arasındaki gerilim ileriki süreçlerde yerini ittifaka bırakır. Mısır'da eski yayılımcı politikasını bir kenara bırakır. Evlilik ve diplomasi yoluyla ittifaklar kurar. Anadolu'da ise komşularının baskısıyla yıkılma tehlikesi geçiren Hititler tekrar toparlanır ve 1. Şubbili Luyma ile imparatorluk çağına girer. Kral Mitanni'lerle savaşmış, Mitanni egemenlik sahasında olan Kargamış krallığını kuşatıp bölgeyi Hitit egemenlik alanına dahil etmiştir. Mitanni kralı, Mısır firavunu 4. Amenofis'e mektuplar göndererek yardım istemiş ama karşılık alamamıştır. Firavun Amenofis, o sıralarda şimdiye kadar Mısır'da olmamış bir şey yapmış ve tek tanrıya inandığını ilan etmiştir. Boşluktan yararlanan kral, Amurru krallığına da saldırıp sınırlarını Lübnan ile olarak belirlemişti. Giderek büyüyen ve güçlenen Hitit kralı bir anda beklemediği bir şeyle karşılaştı. Öğlen genç Mısır firavunlarından tutan kamunun kraliçesi ona bir mektup yazmıştı. ''Kocam vefat etti ve bir oğlum da yok. Senin ise birçok oğlan evladın olduğu söyleniyor. Oğullarından birini bana verirsen o benim kocam olabilir. Tebağımdan birini alıp onunla evlenemem ki. Bundan iğrenirim.'' O sırada ünlü Karkamış kuşatmasını sürdüren kral buna şaşırdı. Çünkü bu Mısır diyarının kendisine altın tepside sunulmasıydı. Durumu kontrol ettikten sonra oğlunu Mısır kralı olması için bölgeye yolladı. Hitit prensi Mısır muhalefeti tarafından yolda öldürüldü. İşte bu olay iki devleti savaşın eşiğine götürecek olan kıvılcımdı. Oğlunun intikamını almak isteyen ve o an için belki de bilinen dünyanın en iyi ordusuna komutanlık eden kral, doğruca düşmanının üzerine atıldı. Düzenlenen sefer sonrasında Mısırlı pek çok esir Hitit topraklarına götürülmüştür. Fakat bu sefer Hitit devletinden uzun yıllar boyunca çok şey götürdü. Çünkü Mısırlı esirlerden gelen veba hastalığı Hitit topraklarını kasıp kavurdu. Veba'dan kral ve veliaht nasibini aldı. Ardından tahta ikinci Murşili geçti. Murşili'nin ağabeyleri veba yüzünden başkenti kardeşlerine bıraktılar ve Halep ile Kargamış'ta merkeze bağlı yeni krallıklar kurdular. Kral babasının politikasının tersine kuzeydeki düşmanlarıyla da uğraşırken Suriye'de ise Mısır destekli isyanlar çıkmaktaydı. Görüldüğü gibi Kuzey Suriye'yi elde tutmak bir hayli zordu. Tüm eski çağ devletlerinde olduğu gibi Mısır'da da devletin yöneticisi değiştiği vakit memlekette isyanlar baş göstermekteydi. 19. Hanedandan birinci Seti Mısır tahtına geçtiği zaman isyan hareketleriyle karşılaşmıştı. Ön Asya'nın diğer bir güçlü devleti olan Hitit Devleti de Mısır'a karşı bu isyancı unsurları desteklemişti. 1. Setos'un Kuzey Suriye'ye doğru yol alışında Mısır ordusu Oront Vadisi'ne ulaşmış, Kadeş mevkiinde Hitit ordusu ile karşılaşmıştı. Hitit ordusu savaşmadan çekilmiş, Amurru krallığı tekrar Mısır hakimiyetini tanımıştı. Bunun üzerine o zamanki Hitit kralı 2. Muvattali Amurru prensini hapsederek yerine Hitit vasalı bir prens atamış, böylelikle Mısır'ın Kuzey Suriye'ye egemen olmasını engellemişti. Amurru Krallığı üzerindeki anlaşmazlık savaşın ayak seslerini daha duyulur kılmaktaydı. Seti'nin oğlu 2. Ramses'in tahtı geçmesiyle beraber Kuzey Suriye toprakları üzerinde Hitit ve Mısır devletlerinin menfaatleri ciddi anlamda çatıştı. Ramses sefere çıkıp Amurru'yu kendisine bağladı. Anadolu Kralı tekrar kendisine bağlı birini bölgeye yolladı ve artık Arap saçına dönen bu işi kökünden halletmek için Mısır'a yürümeye karar verdi. Kendine bağlı tüm birlikleri ve paralı askerleri toplayan kral, güneye, dünyanın ilk büyük savaşına doğru atını sürdü. Ordusunda 35 bin piyade ve 3 bin civarı savaş arabası mevcuttu. Asker sayısı döneme göre düşünüldüğünde ordunun ne kadar muazzam olduğu ortadaydı. 2. Ramses de zafer nidalarıyla ile ordusuna ileri emrini verdi. Mısır ordusu yaklaşık 20 bin askerden oluşan Amon, Ra, Ptah ve Set adındaki dört tümene bölünmüştü. Bölüklere görüldüğü gibi Mısır tanrılarının adı verilmişti. Ayrıca 2 bin tane de savaş arabası orduda yerini aldı. Firavun bir ay içerisinde Beka vadisinin güneyine vardı. Firavun, kişisel muhafızları ve arkasında Amon tümeni ile Asi Nehri kıyısında bulunan Labuyi ormanına geldiğinde diğer üç Mısır tümeni 55 kilometrelik bir hat üzerinde dizilmişti. Burada Hittit ordusundan kaçtıklarını söyleyen iki bedevi geldi ve Mısırlılara katıldı. Bu iki bedevi Firavun'a Hittit ordusunun Halep'te olduğu bilgisini verdi. Oysa Hittit ordusu Kadeş'te beklemekteydi. Haber üzerine Firavun'un güveni yerine geldi. Ve ertesi gün Asi nehrini geçerek ordusunu bir kez daha böldü. İkinci Ramses Amon birliği ile Kadeş'in kuzeybatısında kamp kurmuşken Ra bölüğü ise güneybatıda kalmıştı. Mısırlılar Hititlerin yerini öğrenmişlerdi ama çok geç kalmışlardı. Rakibinden ustaca gizlenen Hitit kralı savaş arabalarını derhal Ra tümeninin üzerine yolladı. Nehri geçen arabalar hızla piyadelerin üzerine atıldı. Bunu beklemeyen piyadeler bir anda bozgun uğradı. Dağılan rahat tümeninden kuzeye kaçabilen Mısırlı askerler ile saldırının şiddeti Firavun'un çevresinde bulunan Amon tümeninde de paniğe ulaştırmıştır. Savaş başlamadan önce gizliliği ve istihbaratı güzel kullanan Hititler şimdi de güzel bir çevirme harekâtı ile rakibi ikiye ayırmışlardı. Hitit savaş arabaları bu sefer doğruca Amon birliğine saldırdı. Ardından Hitit kralı toplu piyade hücumuyla kampı ele geçirdi. Ramses ise kampın batısına çekilerek adamları ile son bir direnişe geçti ve bir intihar saldırısı gerçekleştirdi. O sırada sahil tarafında bulunan öncü Mısır birlikleri gelip kampı yağmalamaya koyulmuş Hitit askerlerine saldırdı. Ramses'in cesurca saldırısı askerlerine biraz daha zaman kazandırmıştı. Arkadan yetişen iki Mısır tümeni de gelip arkadan rakibin kanadına ve arabalarına saldırınca Ramses için ölüm çemberinden kurtulma şansı doğdu. Takviye alabilen Ramses, fırsatı kullanıp ordusunun bir kısmıyla geri çekilmeyi başardı. Hititler ise başta çok iyi götürdükleri, sonradan ağır kayıp verdikleri savaşta meydanda kalan taraf olmayı başardı ve böylece savaş neticelendi. Her iki taraf da kayıtlarına savaşı kendilerinin kazandığını yazdığı için tarihçiler galibi seçmekte bir hayli zorlanmaktadır. Mısır ordusunun çekilmesini ve savaş sonrası Kadeş'in Hititler'de kalmasını göz önünde tutacak olursak savaşın galibinin Hititler olduğunu söyleyebiliriz. Harbin ardından Şam'a kadar inen bu vattali ganimet toplayıp yurduna dönmüştür. Savaştan çok kısa süre sonra Hitit kralı öldü. İkinci Muvattali'nin vefatından sonra Hitit tahtında mücadeleler başlamış ve bir anda her şey altüst olmuştur. Otorite boşluğundan Mısır ve Asur devletleri faydalanmaya çalışmışlardır. Ramses Kuzey Suriye'deki hakimiyetini yeniden tesis etme yoluna gitmiş, durumu lehine çevirmiştir. Asur devleti de sınırlarını Hitit ülkesi doğrultusunda genişletmeye başlamıştır. Asur Devleti'nin bir anda güçlenip bölgede yeni güç unsuru olması üzerine Hitit ve Mısır Devletleri bir anlaşma yaparak bu yeni güç karşısında müttefik olmaya karar vermişlerdir. Kadeş'te Bey'in yanında komutan olan 3. Hattuşili, Mısır'la didişmek yerine onlarla müttefik olup Asur tehlikesine karşı Mısır'la dost olmayı seçti. 2. Ramses ve 3. Hattuşili arasında yapılan bu dostluk anlaşması ilk uluslararası yazılı anlaşma olarak tarihteki yerini aldı. İki devlet arasında tesis edilen dostluk ise taraflardan biri yok oluncaya kadar devam etti.